Günaydın. Güne güzel bir haberle başlıyoruz. Bir süre önce size duyurduğumuz Melis Alpan tarafından kadın cinayetlerini durdurmak için yetkilileri göreve çağırma talebiyle başlatılan kampanya son günlerde yeniden harekete geçti ve imza sayısı hızla artmaya başladı. Kampanyada şu an 12.000'in üzerinde imza var ve bu sayı artmaya devam ediyor. Melis Alpan Kadın Cinayetlerini Durduracağız platformu ile beraber yürüttüğü imza kampanyasının 8 Mart için duyurusunu yaparken şu cümlelerle seslenmişti herkese. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü yaklaşıyor. Kimileri evde eşinden çiçek beklerken, kimileri o akşam çıkılacak romantik yemek için hazırlıklarını yapıyor. O kadar da şanslı olmayan kadınlarsa cinayete kurban gitmeye devam ediyor. Hem de yanı başımızda. Kadınlar ölüyor, katiller hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyor. Melis Alpan'ın yürüttüğü kampanyada bugüne kadar 12.050 e imza toplandı ve bu süreçte takibi yapılan Öldürülen kadın davalarda açıklanan sonuçlarda güzel haberler alındı. Sürece dair medya yansıması ve toplumsal müdahaleler sonucunda ağırlaştırılmış müebbet ve benzeri kararlarda çıkıldı davalardan. İmza kampanyası hakkında detaylı bilgi almak isterseniz taksim kadın cinayetleri adresini ziyaret edebilirsiniz. Hiç cinayetin olmadığı bir dünya dilekleriyle devam edelim. Sıradaki kampanyamız Bulgaristan'dan Türkçe eğitimine evet talebiyle. Kemal Yurtnaç e, şey yönelik başlatılmış. Kampanyanın amacı ise Bulgaristan'da yeni eğitim-öğretim döneminde Türk asıllı öğrencilerin ana dili olan Türkçe'yi okullarda öğrenebilmeleri için gerekli adımın atılması. Kampanya hakkında detaylı bilgi taksim Bulgaristan'da Türkçe adresinde. Sırada Gezi Parkı dirilişi sırasında uygulanan medya sansürüne karşı açılmış bir kampanya var. Serdar Kılıç tarafından özgür ve tarafsız medya istiyoruz. Talebiyle başlatılan kampanyanın muhatabı da Ulusal ve Uluslararası Medya Gezi Parkı sürecinde açıkça görüldü ki basın, yayın, meslek ilkeleri ve halkın tarafsız haber alma hakkı gasp ediliyor. Tarafsız haber almak en temel demokratik hak. Medyada suskunluk, yanıltıcı haber, manipülasyon, iftira, asılsız haberler, röportaj, hedef gösterme, kara liste, aşağılama, dezenformasyon, subjektif taraflı haber suçtur diyor Serdar. Kamu çıkarları, meslek ilkeleri ve demokrasi adına bağımlı kirli medyaya son Özgürsüz, tarafsız, temiz medya istiyoruz. Demokratik hakkını almak için imzala diyerek bizlerden kampanyasına destek olmamızı istiyor. Serdar'ın başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgi ise taksim tarafsız medya adresinde. Sıradaki kampanyamız İstanbul'dan Göktuğ Gündoğan tarafından başlatılmış. Muhatabı ise Muharrem İnce ve talebi seçim kanununun değiştirilmesi dar bölge seçim sistemine geçilmesi. Siyasi parti başkanları ve yöneticileri tarafından seçilebilecekleri yerden aday gösterilen ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde halkın vekili olarak çalışmaya başlayan milletvekillerini sadece basından tanıyor, onlarla iletişim kuramıyor. İçeriği ve niteliği kritik öneme haiz, yasalar halkın ne düşündüğünü önemsemeden mecliste kabul ediliyor, hayatımıza katılıyor. Milletin vekilleri evet ya da hayır oyunu bize sorarak değil, parti liderlerinin dayatmasıyla veriyor. Halk oy verdiği insanı tanımaz ve onun düşüncelerini bilmez ve gerektiğinde hesap soramazsa vekil halkı dinlemez. Eğilimleri ve istekleri göz önüne almazsa hesap vermesi gerekeceğinin idrakinde olmazsa tek adam tarafından yönetilen partilerin demokratik katılım oluşturmaları mümkün değildir sözleriyle demokrasinin ve özgürlüğün sekteye uğradığını düşünüyor. Demokrasi hak ve özgürlük savaşçısı olduğunu iddia eden tüm Türkiye Büyük Millet Meclisi üyesi siyasi partiler ve onların Milletvekillerinden seçim kanunun değiştirilmesini, seçim barajının kaldırılmasını, dar bölge seçim sistemine geçilmesini istiyoruz. Böylece halk seçtiği kişinin kim olduğunu bilir, onu yönlendirebilir, meclisteki çalışmalarına katılımcı olabilir ve hesap sorabilir. Milletvekili kendisini seçim listesinde seçilebileceği bir yere yerleştirmiş parti başkanına değil, kendisine diğer adaylardan daha fazla oy vererek meclise gönderen seçmenine karşı mutlak sorumluluk altında olacaktır. Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisinde temsil oranı yükselecek, toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ile gerçek ileri demokrasilerden biri olabilmek için adım atmış olacağız. Türkiye parti başkanlarının güdümüyle hareket eden vekiller tarafından yönetilmekten kurtulacak diyor Göktuğ. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org/taksim-halk-seçsin adresinde. İzmir'den bir haber var. Sırada kampanyayı Mehmet yakın başlatmış. Aziz Kocaoğlu'na yönelik başlatılan kampanyanın talebi, yaya yollarının esnaf işgalinden, bisiklet yollarının ise yaya işgalinden kurtarılması. Konak Pier ile Pasaport Vapur İskilesi arasında kalan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bisiklet yolu olarak belirlenen yol yayalar tarafından kullanılıyor. Çünkü yaya olarak belirlenen alan esnaf tarafından masalar konularak işgal edilmiş. Zaten yetersiz bir alan olan yaya yolunun esnaf tarafından işgal edilmesi, Yayaları ve bisiklet kullanıcılarını mağdur duruma düşürüyor diye şikayetini dile getiriyor. Belediyeden yaya ve bisiklet kullanıcıları olarak talibimiz bisiklet yollarının taşıt yolları üzerinden düzenlenmesidir. Ayrıca var olan bisiklet yollarının uygun işaretlemelerle yaya ve taşıt yollarından ayrılarak bisiklet sürüşüne imkan verecek duruma getirilmesini talep ediyoruz diyor Mehmet. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise taksim bisiklet yolumu boşalt adresinde. Sıradaki kampanyamız Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'na yönelik Şayka Çakırca diyor ki Akyaka beldesindeki 8 katlı imar düzeninin iptal edilmesini istiyorum. Şayka ülkemizin en güzel koylarından olan bu belde sakinliği, Huzuru, doğal yaşamı ile ünlüdür. Geçtiğimiz yıllarda bu belde uluslararası düzenlenen kurul tarafından Sitaslov yani Sakin Şehir belgesi kazanmıştır. Alternatif sporlara da ev sahipliği yapan Akyakan'ın betonunu aşmaya ve yüksek katlı binalara açılması bu beldenin sıradanlaşmasına, cennet doğasının bozulmasına sebep olacaktır diyor ve imar planının iptalini talep ediyor. Şayka'nın başlattığı imza kampanyası hakkında detaylı bilgi ise change.org/taksim Ak yaka kat istemez. Ak yaka kat istemez de bulabilirsiniz kampanyayı. Günün son kampanyası ise Bursa'dan. Hakan Çetin başlatmış. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne yönelik ve ücretsiz sağlık hizmeti talep ediyor. Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde yatan hastalardan otelcilik hizmetleri adı altında ücret talep edilmekte. Hastane bünyesinde ücret istenebilme hakkı olan odalardan başka ücretsiz odada bulunmuyor. Hasta odalarında banyo ve televizyon varsa 50 lira, banyo yoksa 15 lira olarak fiyat belirlenmiş. Bunlar haricinde başka hiçbir seçenek de yok, diyor Hakan. Kendi durumunu ise şu sözlerle anlatıyor. 2005 yılından beri Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne gitmekteyim ve MS rahatsızlığım olduğu için tedavime buradan devam etmek istiyorum. 15 liralık odaya kaydımı yaptırdığım için bu odaların sayısının az olmasından dolayı bir ila iki ay bekleyeceğim. Halbuki 50 liralık odaya kaydım olsaydı bir haftada yatışım gerçekleşecekti. Bunun son bulmasını talep ediyorum diyor kendisi. Kampanya hakkında detaylı bilgi ise change.org. Taksim hastane otel değil. Evet. Haksızlıkların son bulduğu güzel bir dünya dileğiyle esen kalın. Gününüz aydınlık geçsin.